yardıma çağırma, Allah'a yalvarma, ondan dilekte bulunma ve yakarma gibi manalara gelir kardeşlerim. Dua kelimesi, davet ve dava gibi aynı kökten gelmektedir. Davet veya dava, sözlükte çağırma, seslenme, yakarma, yardım isteğinde bulunma, isimlendirme, sığınma, ilgi kurma gibi anlamlara gelir dua sözlükte küçükten büyüye aşağıdan yukarıya aciz olandan güçlü olana meydana gelen bir istek ve niyazdır küçüğün büyükten ricası söz fiil ve davranış olarak yalvarma, samimi istek ve iştenlikle dilemesidir. Yani kavram olarak duada, kulun Allah'a sığınması, yakarışını Allah'ın yüceliği karşısında, kulun güçsüzlüğünü itiraf etmesi, sevgi ve tazim yüce bilmesi ve duyguları içinde lütfunu, yardımını, affını dilemesi ifadedir. Kardeşlerim duada asıl hedef kulun kendi durumunu Allah'a arz etmesi, sunmasıdır. Bu da kul ile Allah arasında bir ilişkiyi gündeme getirir. Bu ilişkide kul kendini yaratan, rızık veren Rabbine halini arz eder, acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir, hatalarını, eksikliğini bildirir. Bunun karşısında o yüce makamda yardım, af, merhamet, güç ve destek ister. Bu durum kulun Allah'a bir bağlılığı ve teslimiyetidir. Dua kelimesi çağırma, seslenme, isteme, yardım talep etme manasındaki davet ya da dava kelimeleri gibi mastar olup küçükten büyüğe aşağıdan yukarıya iletilen talep anlamında isim olarak kullanılır. İslam'da ise kulun Allah'ın yüceliği karşısında acizliğini itiraf etmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardım dilemesini gündeme getirir, ifade eder. Evet davet ve dua kelimeleri Kur'an'da bazen farklı anlamlarda bazen de birbirinin yerine kullanılır Kim ayetlerde davet bir çağrı bir nida bir seslenme manasında geçtiği gibi aynı kelime fiil ve isim olarak dua ve yakarış yardım isteği manasında da kullanılabilir davet Aynı zamanda isimlendirme diyeceğimiz bir şekilde de geçmekte. Aynen müşrikler kendi elleriyle yaptıkları kutlarına ilah diyebilmekte. Onları ilahımız diye çağırmakta. Sonra da bu şekilde adlandırıldığı kutlarda yardım dilemektedirler. Aleykümselamun Abdülhamdül. Aynen Araf suresinin 197. ayetinde olduğu gibi Ondan başka çağırdıklarınız, dua ettikleriniz ise size yardıma güç yetiştiremezler, kendilerine de diyor. Dikkat edilirse burada ilah diye çağrılan putlardan bir şey isteme, aynı kelime ile ifade edilmekte. Bu çağrının arkasında bir dua yani yalvarıp yakarma yardım isteme anlayışı yapmakta ve her ikisi de aynı sözcükle zikredilmektedir biz davet kelimesini sözlük anlamıyla duayı ise bir ibadet bir kulluk eylemi, bir sığınma ve yardım isteği olarak almak istiyoruz buna göre çağrı Allah'tan insana doğru olursa davet kuldan Allah'a doğru olursa buna da dua dememiz daha uygun olacaktır Şöyle de düşünebiliriz, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimiz kendi yarattığı kulundan bir şey istemez, ona da muhtaç değildir. Allah'ın insandan bir yardım istemesi akıl ve din dışıdır. Böyle bir şey düşünülemez bile. Öyleyse Kur'an'da geçen davet Allah'ın duası kullarına hidayete bir çağrıdır, bir uyarıdır ve kulluk yapmaları için onları bir teşviktir. Yaratılmış olan, çok sınırlı gücü bulunan ve her zaman başkasına ve başka şeye muhtaç olan aciz ve zelil bir kulun, Allah'tan bir şey istemesi de elbette diğer insanlardan istemesi gibi olamaz. Onun Allah'tan bir şey istemesi aşağıdan yukarıya doğru, aciz olandan güçlü olana doğru bir yakarıştır. Tazim, yüce sayma anlayışı samimiyet ve boynu bükük bir halde olmalıdır. Hatta Rabb'in çağrısına uyup da mümin olanlar peygambere bile kendi aralarında seslendikleri gibi seslenemezler. Onu sıradan bir insan gibi ne yapamazlar? Çağıramazlar. Durum peygambere böyle olunca Allah Azze ve Celle'ye de nedir? Daha da farklı olmalıdır. Evet. Bu anlamda duanın önemi çok büyüktür kardeşlerim. Her konuda Rabbine muhtaç, aciz ve güçsüz olan kula düşen görev güçsüzlüğünü bilecek. Rabbine dua edecek. Rabbe yakarışında da kulunun içten yaptığı duayı dilerse kabul edecek. Dilerse etmeyecektir. Allah Azze ve Celle kitabında bana dua edin. Ben de size icabet edeyim demiştir. Ve bana dua etmekten büyüklenenler ancak müstekbir yani büyüklenenler onlar da cehenneme girecektir buyurmuştur. Bazı insanlar kendilerini Allah'tan müstahini görürler. Allah'a muhtaç olmadıklarını düşünürler. Onlar kendilerini güç, güçlü sanan kibirli kimselerdir. Böyle kimseler de Allah'a dua etmeyi lüzumsuz sayar. Buna ihtiyaç olmadığını sanırlar. İşte ayette dua ile ibadet kavramlarının beraber anılması da çok önemlidir. Buna göre dua ibadetin bir parçasıdır. Ve dua ile ibadet birbirini ne yapar? Tamamlar. Bütünler. Beni buradan duyuyor musun? İlk Rabbimiz kullarına yakın olduğunu, dua edenlerin dualarına karşılık vereceğini, insanların onun çağrısına uymaları gerektiğini söylenmiştir. Ve Kur'an'ın birçok yerinde Peygamberimize sorulan sorulara söyle ki, de ki sözüyle başlayan cevaplar hep bu niteliktedir. Ancak bu ayette kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara daha yakınım buyurmaktadır. Evet. diğer ayetlerde olduğu gibi dekih sözü kullanılmamış burada yakınlık dua ile açıklanmıştır ki bu duanın arada bir aracı olmaksızın Allah'a yapılması gerektiğine bir işarettir kul normal zamanlarda bir takım araçlara ihtiyaç duysa bile dua zamanı Allah ile kul arasında hiçbir araç nedir? yoktur tıpkı ibadetlerde olduğu gibi Allah Azze ve Celle kendisine ibadet ve dua eden kullarına yakındır. Allah'ın kulun ibadet ve duasına önem verdiğini, bunları boşa çıkarmadığını, dua ve ibadette bulunan kulun derecesini yükselttiğini ifade eder. Evet. Allah Azze ve Celle dua eden, kendisinden isteyen, kendisine başvuran acizliğini, yetmezliğini idrak eden, bağışlanma dileyen kulunu sever. Çünkü dua etme bir anlamda Rab'ba itaat ve boyun eğmektir. Onun yüceliğine iman etmektir. Onun her şeye gücünün yettiğini itiraf etmektir. Aslında bu cümleleri tabloya yazmak lazım. Kulun bu şekilde davranması hem iman Hem de nedir? Teslimiyettir. Dua etmeyen kullara karşı Allah'ın sistemi şöyledir. De ki sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer veril miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı kaçınılmaz olacak. Yani sizin ibadetiniz duanız olmasa Allah sizin neyinize değer versin diyorum. Demek ki kardeşlerim, hak dini yalanlayan kimseler aynı zamanda duadan da nedir? Kaçınan, yüz çeviren, dua etmeyen insanlardır. Öyleyse herkes kendi nefsini bir şöyle bir gözden geçirsin. Ne kadar Rabbına samimi ve ihlaslı şekilde dua ediyor. Duadan, yok ağabeyi, duadan yükselen insanlar Allah'tan yüz çeviren ve gazaba uğrayacak insanlardır. Dua eden kulun kalbi Allah'tan başka bir şeyle meşgul olursa, duası da amacına ulaşmaz kardeşlerim. Nefsin istekleri Allah'ın dışındaki sevgiler ve amaçlar duayı hedefinden uzaklaştırır. Duanın ihlas, samimiyet ve alçak gönüllü bir halde olması gerekir ki kabulü kolaylaşsın. Kişi kendi arzularına esir olduğu müddetçe Allah'a bu anlamda yaklaşamaz ve samimi bir şekilde de dua edemez. Çünkü nefsi her zaman onu ne yapar? Engeller. Bakın Rabbimiz diyor ki Rabbuna yalvara yalvara ve işten dua edin. Şüphesiz o hadlaşanları sevmez. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde de fesat çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır diyor. İki tanesi. Bu şekilde yapılan bir dua Allah'a yakınlık aracıdır kardeşlerim. Ben karıştırım. Ve ibadetin en üstünüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi dua ibadetin özüdür. Yani tevhidin özüdür evet demek ki İslam'da duanın önemine ve ibadet olarak faziletine ait sayısız naslar vardır ve bu naslara baktığımızda dua etmenin önemi ne zaman nasıl hangi yöntemlerle dua edileceği kimlerin duasına kabul olunacağı hangi kelimelerle dua etmenin daha iyi olacağı Duanın kulun hayatına geçireceği şuuru, rahatlığı, dua ile Allah'ın yapacağı bağışları ancak bulabiliriz. Bir dua yap bakalım. Sıradan, hadi bakayım. Sen bir dua et. Işte. Kalbin de iştirak ettin buna. Yoksa dilin mi Ümit. Umut <gülüyor> Amin. Ah, sakin. Ah, Hamza Bey. Kadde mi? Recep. Allah Allah ne sebebi senden ne istediyse tamam Allah ne için ne istese cezalandırır. Emre. Tamam. Ah. Yeah azmin 3 um bahadır duada senet bakalım <gülüyor> demek ki duanın önemi büyük duanın mahiyeti de çok geniş dua müminler için bir ibadettir yani şu yaptığınız amel dahi nedir ibadetten kulluktan Allah'ı Rab bilip onun önünde secdeye kapanlar ihtiyaçlarını Allah'a bildirirler ve ondan yardım dilerler aynen Fatiha suresinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle bizlere Yalnız sana sığınırız ve yalnız senden yardım dileriz ayetini her zaman bize ne yapıyor? Her rekatta söylettiriyor. Dua etmeyi önemseyenler aynı zamanda da ibadeti önemseyen insanlardır. Duayı önemsemeyenler ibadetlerini de önemsemeyen insanlardır. Bu gibi kimselerin demin-i ayeti kerime'de belirttiğimiz gibi müsteşkil oldukları geçmişti Yani duayı önemsemeyen, sırt çeviren insanlar ancak kibirlidir. Yani kendilerini üstün makamda görürler ve Allah'tan bir şey istemeye tenezzül dahi etmezler. Böyle bir anlayış şüphesiz ki sapıklığın ve azgınlığın da ta kendisidir. İnsan güçsüz olduğu için zaten başkasının yardımına muhtaçtır. Ve aciz olan insan da kime muhtaçtır? Allah'a sıkıştığı zaman birbirinden yardım isteyen insan ki insanın öyle ihtiyaçları olur ki başkalarının bunu karşılaması mümkün değildir. İşte böyle bir noktada Allah'a inanmayan inkarcılar ve ona ortak koşan müşrikler bile ortak koştukları ilahları bir tarafa bırakıp alemlerin Rabbinden isterler. Demin Ramazan kardeşi orada bir misal anlattı. Adamın birisi ismiş Her şeye e, bir kulf uyduruyormuş. İşte tekamül sistemine inanıyor. İşte maymunlar şöyle oldu, böyle oldu, evrim geçirdi falan derken karşısına bir ayı çıkıyor. Ayı kovalıyor. Bu kaçıyor. Derken ayağa takılıyor, düşüyor. Haşa. Bu kardeş burada misal verdi. Fazla müdahale etmedim. İşte Allah onunla konuştu diyor. Sana hidayet edeyim. O da yok diyor. Beni değil de şu ayı Müslüman yap. Ayı da Müslüman oluyor. Ya Rabbi sana hamdolsun orucumu ben de bundan açıyor <gülüyor> Kafir iyiye diyor. Misal. Ee, Allah Azze ve Celle Yunus Suresinde insana bir zarar dokundu mu yan yatarken otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararı üstünden kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarar için bize dua etmemiş gibi geri dönemeklerdir. İlk insandan günümüze kadar bütün insanların hayatında ibadet ve dua olayı gündemdedir kardeşler. Din ve ibadet konularında geçtiği gibi insan hak veya batıl mutlaka bir dine inanır. Allah'a inananlar Allah'ın, Allah'ı unutanlar ise ilah diye inandığı bir şeyin önünde dua eder ve ibadet eder. Ona sığınır, ondan yardım ister ya da ondan korkar. Dua etmek de tapınmanın bir parçasıdır. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, kimileri rahata kavuşunca, kendini güç, güçlü hissedince dua etmekten kaçınır. Bu gibilerin hayatında duanın yer almaması, işin aslını düşünmez, değiştirmez ve Onlar da dara düşünce sığınacak ve yardım edecek bir yer ne yapar? Arar. Aynen Firavun'un ben ilahım dediği gibi tam öleceğinde ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabb'ına dediği gibi. İslam'a göre duanın ibadet olarak apayrı bir yeri vardır. İslam'a göre dua bir psikolojik rahatlama aracı değildir. Hele hele bazılarının zannettiği gibi işleri görünmeyen bir ilaha havale etmek hiç değildir. Dua bir korkunun, bir endişenin, bir ürpertinin sonunda bir sığınma, o ürpertiden kurtuluş arzusu da değildir. Eski dinlerde olduğu gibi, kızgınlığından ve kötülüğünden kurtulmak üzere, ilahlara el açmak hiç değildir. Dua, bir iman, bir aksiyon, bir çaba ve uyanıştır. Allah'ı ve ona olan hakimiyeti, ilahlığı tanıma ve itiraf etmektir. Hayatın amacını idrak etme, yaşayışı programa koyma, ilerisi için hazırlık yapma, din için çalışmaya azmetme, toplanma ve eksikliği gidermedir. Ve dua Allah'ın makamından sürekli istemedir. Bu isteme mümin için bir itikad, müslüman olmanın işareti ve bir hayatın felsefesidir. Ve hedefidir. Mümin özlediği İslam'ı hayata dua ederek kapı açmaya çalışır. O Allah'ın bitmez tükenmez hazinelerini iyi bir mümin olma uğrunda ister, onların yeryüzüne inmesini niyaz eder. Demek ki kardeşlerim, dua mümin için yüce idealleri dünya ve içindekilerinden daha değerli şeyleri bulabilmenin onlara ulaşmanın, çaba göstermenin yegane aracıdır. İnsanların yaşaması için araç kılınan dünya ve ondan bir şeye sahip olma ileriye gitme değil insan için ileriye gitme bunun da ötesinde yüce bir hedeftir. Aleykümselam. Hanım selam. Dua mümini ayrılığın yalnızlığından kurtarır. Dua müminin sevgisinin, muhabbetinin, saygısının aynı zamanda da eyleme döküldüğü bir şekledir. Mümin Dua etmeden önce kendini duaya hazırlamalıdır. Nasıl ki namaz kılmadan bir hazırlığa ihtiyaç varsa, dua içinde muhakkak nedir? Bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Yani o önce fiili duada bulunur ve ibadeti de noksansız yapmaya çalışır. Varacağı hedef için gerekli çalışmaları yapar, tehlikelere karşı yeteri kadar tedbir alır, emredileni yapar, Yasaklardan kaçılır sonra da amelin kabulü için dua eder. Gücünü aşan konularda Allah'tan yardım diler, eksik olduğu meselelerde Allah'tan eksikliğini kapatmasını ister. Allah'a sığınır, tövbe eder, Allah'a bağlılığını ve sevgisini dua ile ortaya koyar. Duaya hazır olma noktasında peygamberimizin tavrı bizim için en güzel örnektir. O her konuda yılmadan, ufanmadan, kınyanın kınamasından, korkmadan ısrarlı bir şekilde çalışmış, mücadele için lazım olan şartları yerine getirmiş, hatta ayakları şişene kadar gece ne yapmış, namaz kılmıştır. Rabbinin rızası dışında hiçbir iş yapmamaya özen göstermiş, Peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirmiş, sonra da elini açmış, belki günde yetmiş defa Rabb'ına dua etmiş ve Rabb'ına halini ne yapmıştır? Arz etmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bize de düşen her konuda görevi yaptıktan sonra duaya başvurmak. Kısaca dua etmeye kişinin yüzü olacaktır hiçbir şey yapmadan, çalışmadan tehlikelere karşı tedbir almadan, toplumun ve nefsin ıslahı için bir şey yapmadan günahlardan korunmadan, Rabbim şunu yap, Rabbim bunu hallediver istersen affet düşmanımı kahret, ortalığı düzet ihtiyaçlarımızı gider demek dua değildir, böyle yapmanın duanın iklasıyla da hiçbir alakası yoktur duanın ilişkisi Amacı vardır kardeşlerim. Bunlar da şöyledir. Günahların affını isteme. Elbette ki mümin elinden geldiği kadar günahlardan kaçınır ama yine de hatalı olduğunu düşünerek sürekli Rabbim'den affını ister. Acizliğini, çaresizliğini Allah'a ne yapar? Arz eder. Ve Allah'tan merhamet talebinde bunu bulur. Yine kul, ümit ve arzu arasında olmalıdır. Mümin hakkıyla ibadet edebilme, hidayette olabilme ve Allah'ın yardımına ulaşabilme arzusunda olmalıdır. Yine Allah'tan yardım, izzet, lütuf, rahmet, başarı istekleriyle olur. Bütün bu isteklerde de gerekli çabayı gösterdikten sonra ortaya koyar. Yani mümin önce emirleri yerine getirir, yasaklardan kaçar kulluğunu en samimi bir şekilde yapmaya çalışır sonradan Rabbinden ister mağfirete ulaşmayı cezadan ve gazaptan kurtulmayı Allah'ın rızasını hak etmeyi arzu eder duanın belli bir zamanı yok kardeşlerim hadislere baktığımızda gecenin üçte birinde en alt semaya iner yok mu benden isteyen mesela şu an tam zamanı yok mu benden mağfiret dileyen onu ne yapayım? Affedeyim, ona istediğini vereyim der. Veyahut farz namazların sonunda, savaş sonunda ezan ile kâhmet arasında yağmur yağarken, secdedeyken veyahut seher vakitlerinde, cumanın saatinde, oruçlu orucunu açtığı zaman, kurban bayramı arifesinde Kadir gecesini aranan gecelerde dualar nedir? Çok makbuldür ve bu zamanları da ihmal etmemek gerekir. Allah affetmeyi sever, hepimizi af ve mağfiret etsin kardeşlerim. Dua ederken Arapça etmek şart değildir. Kişi konuştuğu dilde Rabbine ne yapabilir? Müracaat edebilir. Allah'ın güzel isimleriyle yani esmaül hüsnâ dediğimiz o güzel isimleriyle dua etmek makbuldur ve Kur'an'ın da emridir. Bazı kimselerin duaları peşinen kabul edilir. Bunlar mazlumlar, misafirler, yolcunun duasıdır ki bu dualar ne yapılır reddolunmaz diyor. Bazı dualar da vardır ki ertelenir. Bazı dualarda vardır ki o da ne yapmaz kabul edilmez. Kur'an-ı Kerim'de dua müminlerden olduğu gibi müşriklerden de bahsedilir. O da demin ki sohbette de dediğimiz gibi Ankebût Suresi'nde onlar gemiye bindiklerinde dini Allah'a has kılarak Rablarına ne yaparlar? Tevekkül içinde yalvarırlar. Ama karıya çıktıklarında isyanlık olduğunda ne yaparlar? Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın bu nedenle insanın Allah'tan öncelikle onun rızasını rahmetini talep etmesi ihlaslı olmasını ve tamamen ondan gelecek hayrı Murad etmesi gerekir yine Kur'an'a baktığımızda insana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder. Ama zararı üstümüz üstünden kaldırdığımızda ne yapar? O sırt döner, sanki hiç kendisine fayda vermemişiz gibi hareket eder diyor. Kardeşlerim, mümin dua ettiğinde bir huzur, bir itminan yakalar. Yani Rabb'ına yalvardığını ve ondan bir şey istediğinin huzurunu duyar. Ama bir kafir zorda kaldığında istese dahi ne yapar? Bir eziklik duyar. Yani ondan mutluluk ne yapamaz? Duyamaz. Allah hepimizi affetsin, mağfiret etsin. Demek ki insan için en büyük mutluluk Rabb'ından nedir? İstemedir. Ve bunda da daim olun kardeşlerim. Dua, fıtri bir duygudur dedik. Bu sebeple bütün dinlerde de nedir? vardır. Üstün bir varlığa inanan her insan muhakkak şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca üstesinden gelemeyecek bir şey, birçok şeyle ne yapar? Karşılaşır. Sıkıntı, keder, üzüntü her neyse bunların akabinde hemen ne yapar? Döner. Üstün kıldığından ister. Ve ayeti kerimelere de baktığımızda Dua, insanda fıtri ve özellikle sıkıntılı anlarda Allah'a dua etme, sadece samurrak Allah'a inananlara has bir durum değil. Allah'a ortak koşanlar da bu durumlarda Allah'a yönelir ve ona ne yapar? Dua eder. Dua ettikten sonra insan gönlünde bir ferahlık ve serinlik hisseder. İsteğinin yerine getirileceği hususunda da ümidi ne yapar? Artar. Bu yönüyle dua insana bir şifa ve ruhi bunalımlara karşı koruyucu ve sağlık tedbiridir. Bu nedenledir ki dua etmeyen toplumlar ruhen çökmüş toplumlardır. Onun için Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bunu şöyle buyurdu. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim diyerek emretmiştir bize. Müminin 60'ta. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur. Diyerek duanın aynı zamanda bir ibadet olduğunu dua ibadetin ta kendisidir demiştir. Kardeşlerim dua aynı zamanda bir tevhid eylemidir derken bu sadece Allah'ın hakkıdır. Yani dua sadece kimden? ilahtan istenir. Sadece ona yapılmalı ve araya da hiçbir aracına yapılmamalı, sokulmamalıdır. Düşünün namazda, deminki de tekrarladığım gibi, her rekatta okumuş olduğumuz fatihada sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardımcıları istiyor. Yani kullardan istenecek yardım onların güçleri dahilinde olan bir şey olmalıdır. Güçleri yetmediği bir şey onlardan ne yapmaz? istenmez. Hatta kulların güçlerinin dahiinde olan bir şeyin yapılmasını kendilerinden istediğimizde bile asıl sebebin Allah olduğunu, onun dilemesi olmadan o şeyin gerçekleşmesinin de mümkün olmayacağına inanmamız gerekir. Aynen hadis-i şerifte geldiği gibi ayakkabının tasması düşse onun tamirini ne yap Allah'tan iste. O bir sebep halk etmeden sen onu tamir ettiremezsin diyor. Kardeşlerim Allah insana şah damarından daha yakındır ve onun insana merhameti bir annenin çocuğuna merhametinden daha fazladır. Ve ayeti kerimeye baktığımızda kullarım sana beni sorarlarsa haber ver ki ben şüphesiz ona yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim buyuruyor Bakara 186'da. Dua yalnız Allah'a yapılır. İstek ve yardım sadece Allah'tan istenir. Allah'tan başkasından bir yardım ve istekte bulunan müşrik olur kardeşler. Hatta ölümlerinden sonra kabirleri başında veya uzaktan peygamberlere ve salihlere dua edip yakaranlar aynen yıldızlara bakıp dua edenler gibidir ve peygamberleri Rab edinenler gibidir. Allah bizi de, neslimizi de korusun kardeşlerim. Dua ederken de dikkat edilecek birçok şeyler vardır ki, bu da Kur'an'da ve sünnette e, zikredilmiştir. Dua eden kişinin gönülden etmesi, duasında iyi şeyleri istemesi ve o doğrultuda çaba gayret sarf etmesi samimiyetini tavırlarıyla ortaya koyması Allah'ın emir ve nehirlerine dikkat etmesi ve hareketleriyle bir müslüman olma çabasını göstermesi gerekir bakın bir hadiste biliniz ki allah Teala kendisinden gafil bir kalbin duasını kabul etmez yani dilinde kalbinde ne yapacak bir olacak İşte mazlumun duasında ne yapın sakının çünkü Allah'la onlar arasında perde yoktur. Çünkü zulme uğrayan birisi o zulmü Allah'tan gayri kendisinin hiç kimsenin kaldıramayacağı ne yapar? İnanır ya Rabb ya Rabb'dir. Aynen onun gibi dua etmemiz gerekir. Yani mazlumun Allah'a sığındığı gibi. Evet. Müslüman, Müslüman'ın kardeşi olması hasebiyle kardeşinin hıyabında da ne yapması, dua etmesi ve onun hakkında da hayır istemesi gerekir. Ve gayet, gaybe hakkında dua ederse bir melek onun yanağına yapışır. Bir misli de buna, bir misli de buna diye ne yapar? Dua eder. Hatta aleyhissalatü vesselam ümreye giden Ömer'e Bizi de duadan unutma kardeşim demiştir. Yani duaya ne yapmış? İnsanları teşvik etmiştir ve Allah'a kulluğa çağırmıştır. Yine Ali Senati ve selam biriniz dua edeceği zaman Allah'a hamdla başlasın, Resul'üne salavat getirsin. Sonra dilediği dua yapsın demiştir. Evet. Ali Senati ve selam'a Allah'a sormuşlar. Cevaben Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Kullarım sana beni sorduklarında, ben muhakkak ki yakınım, bana dua ettiğinde, dua edenin duasına icabet ederim buyurmuştur. Dua ederken kardeşlerim, sesi aşırı şekilde yükseltmemek gerekir. Sesi yükseltenleri görünce, aleyhissalatü vesselam, ey insanlar kendinize gelin, Çünkü siz sağırı veya uzaktaki birini çağırmıyorsunuz. Ancak her şeyi işiten ve çok yakın bulunan bir zata dua ediyorsunuz. Sizin kendisine dua ettiğiniz size bineğinizin boynundan daha yakındır buyurmuştur. Kul duasında Allah ile arasında hiçbir engel, hiçbir vasıta bulunmadığını böylece bilir. Dua ederken yalnızca Allah'ı düşünür. Kalp başka bir şeyle meşgulken dua etmekte nedir? Manasızdır. Amin diye çağırmakta manasıdır. İnsan dua ederek Allah'a yöneldiğinde dileği Allah'tan istediği şeylerin gerçekleşmesine yardımcı olacak sebeplerin yaratılmasıyla mümkündür. Yani kul eylemiyle yakınlaşmazsa ettiği duanın da manası olmaz. Aynen tembelliği huy edilmiş biri rızık için dua edebilir ama önce çalışması gerekir. Duada rüya olmaz. Duanın hemen kabul edilmesinde acele edilmez. Hiçbir dua boşa gitmez. En güzel sözlerden biri ise La havle ve la kuvvete illa billah'dır. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği O kadar çok dualar var ki kardeşlerim, onları teker teker okuyup onlarla ne yapma amel etmek gerekir. Mesela bir tanesini okuyalım. Rabbim beni, anamı, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimleri yıkımdan başkasını artırma diyor Nuh 28'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına da baktığımızda onun hemen hemen hayatının her karesinin dua ile geçtiğini görebilirsiniz. Yatağına girdiğinde, yatağından çıktığında, abdest almaya girdiğinde veyahut kust etmeye gittiğinde, namazına, oradan evine girdiğinde, evinden çıktığında, taze bir yemiş gördüğünde, elbisesini giydiğinde, çıkardığında yani Neye bakarsanız bakın bineğine binerken yola giderken yoldan gelirken hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, üçücü bir olayla karşılaştığında, namazın içinde, namazdan sonra bir cenazede yani hayatının her alanında dua nedir? İçi çeydi. Öyleyse dua da ruhun gıdasıdır. Duasız bir gıda ruhta ne yapamaz? Düşünülemez kardeşlerim. Bakın aleyhissalatü vesselamın devamlı yaptığı bir dua Allah'ın ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan sana sığınır. O kadar çok dua örnekleri var ki kardeşlerim. Mesela bir tane daha okuyalım. Ey Allah'ım bana seni sevmeyi ve sevgisi senin nezdinde bana faydalı olacak kimseleri sevmeyi nasip eyle. Ey Allah'ım sevdiğin şeylerden bana verdiklerini senin sevdiğin hususlarda kullanmakta bana kuvvet ver. Ey Allah'ım sevmediklerimden alıp götürdüğün şeyleri de senin sevdiğin hususlarda faydalı olmak için bana kuvvet verdiler. Evet sünnet olan dualara baktığımızda uykudan önce ey Allah'ım senin adınla ölür dirilirim dirilirim uykudan sonra bizi uyku gibi bir ölümle öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun sabahleyin Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık senin yardımınla akşamladık senin yardımınla yaşıyor senin yardımınla ölüyoruz kabirden kalkış sanadır yani Bütün hal ve hareketlerimize baktığımızda hepsi nedir? Birer duadır. Evet. Dua bir ibadettir ve ibadetin özüdür dedik. E, duada acele etmediğimiz müddetçe duada nedir? Kabuldür. Duanın acelesi nedir kardeşlerim? Ben dua ettim de benim duam kabul olmuyor demek nedir? Duada da aceledir. Dua, keyfiyetine, şiddetine, güçlü söylenişine bağlı olarak ruh ve cismimize çok büyük etki eder. Dua eden çehrelerde önceleri var olan vurdum duymazlık, eksiklik, kıskançlık, kötülük duyguları yerlerini iyiliğe, başkalarına yardım etmeye hayırları istemeye terk eder ve dua ortamında insan kendini olduğu gibi görür hırsını, hatalarını yanlış düşüncelerini kibir ve gururunu belirleyerek ahlaki görevlerini yerine getirmeye bir durum hazırlar. Evet. Niçin dua ederiz? İnsan kendini aciz müstahini görmeye yani kendi kendine yeterli görmeye başladığı zaman Allah'tan uzaklaşmaya başlar ve istemez ne zaman insan aciz bir her şeye muhtaç olduğunu anlarsa işte o zaman duada ne yapar? Ortaya çıkar insanın dua etmemesi şımarıklığından despotluğundan kibirliğinden Ve Allah'la arasındaki bağın kesilmesinden kaynaklanmış kardeşlerim. Ömer'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Ben dua ettim de duam kabul edilir mi edilmez mi bunun tasasını çekmiyor diyor. Çünkü birine dua etme iştiyakı verildi mi kabulü de ne yapar? Onun yanında verilir diyor. Öyleyse ne kadar dua edebiliyoruz? Ne kadar iştenlikten dua edebiliyoruz? bunun ne yapacağız? Kontrolünü yapacağız. Demek ki dua insana neymiş? Bir nasip işiymiş. O da senin yaptığın salih amellerle nedir? Alakalı her şeyleri. Duada Allah'ın isimleriyle dua etme. Resul'ünün Resul'una salatı selam getirme. Bunlar da duanın adaplarından bir adapttır Dua aynı zamanda ruhi bir hazırlık olması hasebiyle dua etmeden önce insan hem ruhunu hem de kalbini ne yapmalı? Hazırlamalı. Yani hazırladığı kalpten diline aynı orantıda kelimeler gelmeli ve kaplan dil aynı orantıda Rabbinden istemeli. Dille, dua vazifelerimizden sadece biridir. Sebeplere yapışmadan sadece dille yapılan dua ile yetinme, sünnetullahı Allah'ın kanunu bilmeme ve ona uymama demektir. İslam, duayı insanlar sorumluluktan veya işten kaçsınlar diye emretmemiştir. İslam'ın emrettiği dua, tüm hazırlıklardan biridir. Allah'ın emrini yerine getirip neyinden, kaçındıktan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra Rabb'e havale etmektir. Aynı rızık dersini hatırlayacak olursanız. Rastgele bir dua değil. Duada bir tevhid eylemi, bir ibadettir dedik. Ve Allah'ın yardımı kulun gücünün bittiği yerde gelir ki, biz Allah'ın yardımını talep ederken bunun için dua ettiğimizde sahip olduğumuz gücümüzü sonuna kadar kullanıp kullanmadığımızı da ne yapacağız? Bir bakacağız. Allah Resulü'nün salat ve selam dua eden bir adamın dua sırasında Ali'sülat ve selam'a salat ve selam okumadığını gördü ve hemen bu kimse acele etti dedi. Sonra adamı çağırıp biriniz dua ederken Allahu Teala'ya hamdetsin ve sonra Peygamberine salatü selam etsin ondan sonra dilediğini Rabbinden istesin demiştir duaya hemen muradını söyleyerek değil Allah'ın adını anarak Allah'a hamd ederek Resulüne salatü selam getirerek başlamak gerekir ki hamdele salvele sonra da Rabbinden ne yapacak bir şeyler istemek gerekiyor Evet, şimdi birer dua edin bakayım. Bak, adam ne güzel ediyor. Evet. İçinizde ne diyeceksiniz? Tam var Allah'a emanet olun. Rahmanlığa emanet olun. Sağ ol, sağ ol, sağ İste iste acizliğin. Evet. Demek ki Rabb'a dua etme gönülden olmalı ve insan bu konuda kendini eğitmelidir. Dua bir ibadettir. İbadetin özüdür, ruhudur ve insan da hayatta olduğu müddetçe bu duayı etmek zorundadır. Burada dikkat edecek olursanız duanın belli bir vakti ve zamanı yok. Her zaman bu ibadeti ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yani her zaman dua zamanıdır. Duanın yasak olduğu hiçbir yer yok. Öyleyse bizim de bu konuda çok duyarlı ve çok hassas olmamız gerekir. Elbette kabul olunacak şu saatler var dense de duanın belli bir vakti neymiş yok. Allah Resulü diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Allah'ın kabul ettiği 3 müstecap dua vardır ve muhakkak bunlar kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası. Yine gaibin, gayip hakkındaki yaptığı dua nedir? Kabuldür. Allah'ım yaşara şifa ver. Allah'ım kardeşimize hidayet et. Onun vücuduna sıhhat ver. Amellerini salih kıl ve akıbetini hayırlı kıl diye, amin diye dua etsek muhakkak bu dua nedir? Allah'ın dilinde kabul. Çünkü o bunu ne yapmıyor? Duymuyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kimsenin kardeşi için gıyabında yaptığı dua kabul edilir. Dua edenin başıncılığına bir melek vardır. kardeş için hayır dua yaptıkça bu melekte amin. Buna da bir misli, buna da bir diye ne yapar? Dua eder. Demek ki birimizin bir şey elde etmesini istiyorsak olan birine ne yapalım? Dua edelim. Kendi adımıza da bir şey istemiş olalım. Evet. Wanike, Allahumme ve bihamdike. Şükür dender, ne güzel. Arkası bir dahaki derste inşallah. Buyur <gülüyor>